Ömer'e gelin olmak Hazreti Ömer halife Her zamanki tebdil kıyafet haliyle Gece Medine sokaklarını dolaşıyor Dolaşıyor Karanlık gece Bir evin önünden geçmekte Evden sesler gelmekte Acaba ne oluyordu? Durdu, kulak kabarttı Dinlemeye başladı bir anne ve kızı... Anne, kızım... Yarın satacağımız süte su karıştır. Anne... Halife süte su karıştırmayı yasak etmedi mi? Kızım... Gecenin bu saatinde... Halifenin nereden haberi olacak? O şimdi yatağında uyuyor. Anne, anne... Halife uyuyor... Haberi olmaz diyorsun. Her şeyi bilen... Gören ve her şeye kadir olan Allahu Teala bizi görüyor, halimizi biliyor, hilemizi insanlardan gizleyebiliriz. Fakat her şeyi bilen ve gören Allah'tan nasıl gizlersin? Hazreti Ömer bu kızın güzel ahlakına çok hayran kaldı. Bu durumu hanımına da anlattı. Sonra da o kızı oğlu Asım'a nikah etti. Kız Ömer'e gelin oldu. Ömer'e gelin olmak o kadar kolay ki Allah'ın her şeyi bildiğini ve gördüğünü bilmek, ondan bir şey gizlenemeyeceğini idrak etmek ve o haliyle yaşamak o kadar, o kadar kolay ki. Gelin olunacak Ömer mi? Her devirde bir Ömer bulunur. Yeter ki o güzel ahlak olsun, Ömer bulur, Ömer'e buldurulur.